صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا والنبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوذ أمر إلا الله إن الله بصير ما العباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ترفت عين وأسلها لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 اللهم إنا نأوذ بك من الأربع من ألم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن أفسه لا ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملائم بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال قتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم الطالوت مليكا قالوا أني يكونوا له الملك علينا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك بالملك منه ولم يؤتي سعي يؤت أتساة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه طابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى Mimmā tarakā in fī dhālika la āyatan lakum in kuntum mu'minīn ṣadaqa llāhu l'azīm wa balawnā وَنَحْنُ nəhənə مَا قَالَ xalıqına və وَمَوْلَانَا və mələna بِقَلْبٍ şakirinə bir qalbin səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Səlim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah -u azim -u Şan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Evet okumuş olduğum Bakara Suresinin 246. ayeti kerimesinde Cenab-ı Mevla Celle ve Şöyle buyurmaktadır Mealen Kelime olarak Elem teren. Görmedin mi kimi İlel ileri gelenlerini Kimin ileri gelenlerini Min beni İsrail İsrail oğullarının Neden min ba'di Musa Musa aleyhisselamdan sonra İz Hani demişlerdi ne demişlerdi? Nebiyyin nebilerine demişlerdi. Lehum onlar lehum ub'az tayin et. Tayin ette neyi? Lena bize. Neyi tayin et? Meliken bir melik. allah Teala Celle ve Ala Hazretleri burada İsrail oğullarının gelen peygamberlerinde bir melik, bir kran, kral tayin etmesini istiyorlar. Nukatil savaşalım ne, neden fi sebîli yolunda kimin yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda kâle demişti hel aseytu min kutibe eğer size yazılır da efendim isyan ederseniz aleykum size el qitalu savaş ellâ tuqatilû savaşamazsanız Galu demişlerdi ve mâ nuqatil niçin savaşmayalım niçin savaşmayalım neden fi <Gülüyor> sebebi yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda ve kad ehricna ve kad ehricna min diyarina ve uzaklaştırıldık çıkarıldık neden min <gülüyor> diyarina yurtlarımızdan çıkarıldık ve <gülüyor> ebna'ina ve çocuklarımızdan ayrıldık felemma <gülüyor> kutibe yazıldığında yazıldığı zaman ise aleyhim onlara ne yazıldı? el kıtal savaş Tevellev yüz çevirdiler. İlla müstesna ancak. Neden? Galilen pek azı da pek azı müstesna. Diğerleri yüz çevirdiler. Kimden? Minhum onlardan. Ve ve şüphesiz Allah'u Allah. Alimun çok iyi bilendir. Biz zalimine zalimleri. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle Hazretleri burada bir kıssayı anlatıyor bize. Musa Aleyhisselam'dan sonra diyor İsrail oğullarının ileri gelenlerini... Görmedin mi diyor. Hani onlar nebilerine bize bir melik tayin et de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya savaş size yazılır da savaşmazsanız demişti. Onlar da niçin Allah yolunda savaşmayalım? Allah ayrıca yurtlarımızda ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldık demişlerdi. Savaş onlara yazıldığında ise onlardan pek azı müstesna yüz çevirdiler. Şüphesiz Allah zalimleri çok iyi bilendir. Olayın tarihini ve şahıslarının isimleri değil, kendisinin önemli olduğu ibret olup, biten bul, ibret olup bitende bulunduğu için Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri denilip isim verilmemiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında ayrıca hükümdarlar yoktu.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 Lehum onlara kim dediğine bir yuhum o peygamberleri kendileri içlerinde olan peygamberleri inne şüphesiz ki Allah Allah kad beate göndermiştir kimi lekum size kimi göndermiştir Talute, Talut'u göndermiştir ne olarak göndermiştir Meliken melik olarak göndermiştir Talut'u melik yani o kral olarak göndermiştir Kalu dediler enni inne ma ki nasıl olur Nasıl olur efendim? Yakune olur ki lehum onun için. Mülkun bir mülk aleyna bizim üzerimize. Yani nasıl olur da o biz durduğumuz yerde o, o melik olabilir. O mülk sahibi olabilir. Ve nahnu biz ehakku daha layığız. Bil mülki mülke yani bu melik olmaya veya efendim hükümdar olmaya. Neden minhu ondan? Ve ona verilmemiştir de. Ne verilmemiş? Saaten genişliği minel mali. Mal genişliği de verilmemiştir. O fakir bir insandır. Kale dedi ki, inne muhakkak ki Allah Allah istafahu, onu seçti de, aleykum sizin üzerinize, vazadehu onu arttırdı, bastaten gücünü fil elmi ilimce vel cismi vücutça ve vücutça. Wallahu Allah yu'ti verir mulkehu mülkünü neden? men kimseye yaşa dilediği kimseye Allahu Teala mülkü verir. Ve şüphesiz ki Allahu Allah vası'un Allah, vasidir, alim'un alimdir. Yani Cenab-ı Mevla burada 247. ayette Nebileri onlara şüphesiz ki Allah size ta, melik olarak talutu göndermiştir. Dedi bunun üzerine bunu bizim üzerimize mülk nasıl olurdu ki bize mülk ondan daha biz ona daha mülke layık iken ve ona mal genişliği de verilmemiştir. O fakir bir insandır. Zaten gelen bütün peygamberlere de böyle demişlerdi. Onlar işte çok efendim zengin değiller, mal mülk sahibi değiller. İşte efendim ellerinde etki yok, yetki yok. İşte efendim çevreleri yok. Biz onlara nasıl tabi oluruz? Dedi ki muhakkak ki allah Teala onu sizin üzerinize seçti de onu ilimce onun ilimce ve vücutça da gücünü arttırdı. Tamam öyle yok ama Allahu Teala onu verdi. Allah mülkü mülkünü dilediğini dilediği kimseye verir. Şüphesiz Allah vasidir, alimdir. Peygamberleri peygamberleri onlara Evet. Talut'un yani Talut'un ismi Saul diye de geçer. Allah tarafından hükümdar olarak tayin edildiğini bildirince buna iki sebeple itiraz ettiler. A. Talut'un uzun boylu, yiğit bir halk çocuğu idi. İsrailoğullarının ileri gelenlerinden hükümdar çıkması beklenen ailelerden değildi. Onların anlayışına göre böyle aileler dururken bir halk çocuğu Hükümdar olamazdı. Bu makama o değil, topluluğun ileri gelenleri layık idiler. B. Talut zengin değildi. Onlara göre hükümdar olacak şahıs aynı zamanda zengin olmalıydı. Kafayı görüyor musun? Bugün aynı kafa, aynı zihin, aynı fikir. Ve, ve ayrıca Kale dedi ki lehum onlara ne bir yuhum peygamberleri onlara dedi ki Peygamberleri onlara dedi ki Ne dedi inne mukkak ki ayeten alameti mülkihi onun mülkünün alameti O peygamber onlara dedi ki Allahu Teala Efendim talutu size, melik tayin etti, size mülk sahibi tayin etti, size kral tayin etti onun bir takım alametleri vardır. Nedir o? en yeti size gelmesidir neyin gelmesidir? tabutu, tabutun gelmesidir fihi ki onda vardır ne vardır? sekinetun bir sekinet neden min rabbikum rabbinizden ve kalıntılar vardır mimma taraka bıraktıklarında ale Musa Musa ailesine ve ale Harun Harun'un ailesine ait bir takım emanetler var orada tahmiluhu onu taşır kim taşır el melekler onu taşır melekler onu taşır İnne şüphesiz ki fi bunda vardır ne vardır liayetin elbette bir ayet vardır bunda Lekum sizin için in eğer kuntum kimseler iseniz müminin mümin kimseler iseniz iman eden kimseler iseniz. Şimdi Cenab-ı Cen Cenab-ı Hak Cellevâli hazretleri diyor ki ayrıca nebileri onlara dedi ki muhakkak ki onun mülkünün alameti size tabutun gelmesidir. Yani ki o tabut ki Onda Rabbinizde bir sekinet ve Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın ailesine bıraktıklarında kalıntılar vardır. Onu melekler taşır. Eğer mümin kimseler iseniz şüphesiz ki bunda sizin için elbette bir ayet vardır. Şimdi tabut, tabut dediğimizde aklımıza normal işte bizim gördüğümüz tabut değil. Hz. Musa Aleyhisselam'ın emri üzerine bir marangoz tarafından ahşaptan yapılmış, içi ve dışı altın levha ile kaplanmış, bir sandıktır. Yahudi literatüründe bu sandığa ahit sandığı da denilmektedir. 2.5 çarpı 1.5 arşın ebadında bir arşın 68 santim yüksekliğinde bir arşın olan, kadar da olan ahit sandığının dört tarafında dört altın halka ve taşımak için bunlara geçirilmiş iki sopa vardır. Tabutun içinde Tevrat'ın sayfaları yazılı Malzeme Hz. Musa Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kardeşi Harun'dan kalan elbise, baston yani asa, sancak gibi bir kısım eşya bakıya bulunuyordu o sandığın içinde. Yani tabut odur. Sekinet nedir? Sekinet İslami kaynaklarda sükunet, gönül huzuru, yüksek moral manalarında kullanılan Arapça bir kelime olarak düşünülmüştür. Buna göre ahit sandığının yanlarında bulunması İsrail oğullarına moral veriyor. Bunu uğur sayıyorlardı. Savaşta cesaretleri ve zafer ümitleri arttırıyor. Ahit sandığı yanlarında oldukça kendilerini güven içinde hissediyorlardı. Ancak İbranice'de Arapçadaki sekine gibi yine sözlükte oturma, rahatlatma, rahatlama anlamına gelen sıhehina kelimesi Yahudi literatüründe dini bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında ayette geçen sekinet kelimesi Yahudi kültüründeki sehekhina teriminin özellikle yukarıda işaret edilen ilk anlamıyla ilişkilendirmek mümkündür. Buna göre oğları ahit sandığının bir tür ilahi zuhur ve tecelli tecelli yansıttığına inanıyorlar. Bunun için bu inanç uğru onlara güven veriyor ve moralini, morallarını yükseltiyordu. Evet burada kalıyoruz. Allah nasip ederse inşallah. Bir dahaki dersimiz e, Bakara suresinin 249. ayetinden başlıyoruz inşallah. Onu not edelim Rahman. 249. Evet. Şimdi geldik efendim edebül Lisan Bakara Suresi 249. hadis ayette kaldık. edebül Lisan'dan 362. hadiste kalmıştık. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu teala an anhudan münafı şu 3 şeyle tanırsınız. Konuştuğunda yalan söyler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 363. hadiste Katade radiyallahu teala Anhu'dan Kimi de onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka olarak vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti Tevbe suresinin 75. ayeti hakkında Dedi ki bize ulaştığına göre Ensardan biri Ensarın meclisine gidip Allah bize mal verirse Elbette her hak sahibine Hakkını veririz demiş Allah onlara mal verince de işittiğiniz şu ayetlerde Geçtiği gibi yaptı Fakat Allah lütfundan Onlara zenginlik verince Onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek Sözlerinden döndüler Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinde Ve yalan söylediklerinden Dolayı Allah Kendisiyle karşılaşacakları Güne kadar onların kalbine Nifak iki yüzlük soktu Bu da Tevbe suresi ayet 76 ve 77 Evet Evet 364. hadiste Abdullah bin Mesud radiyallahu teala Anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu Dikkat edin bölücü nedir haber vereyim mi o insanlar arasında laf taşımaktır onun sözünü ona götürür öbürünün sözünü öbürüne götürür kendisini ilgilendiren ilgilendirmeyen işin içine girer rivayetçilerin en kötüsü nedir yalanı nakledenlerdir rivayetçilerin en kötüsü ise yalanı nakledenlerdir yalan yalan doğru duyduğu her haberi efendim yaymak olarak yalan olarak yaymak yetiyor şüphe ister şüphesiz yalan ister ciddi olsun ister şaka olsun ıslah edici olmaz ve biriniz bir çocuğa bile yapamayacağı şeyi söz vermesin mesela çocuğundur dersin. Ya ben çocuğu kandırdım, şaka yaptın demesin. Çocuğuna efendim ben şunu sana alacağım dediysen onu alacaksın. Çünkü o bir sözdür. O çocuk sana güvenir. Eğer sen o çocuğuna vermiş olduğun sözü yerine getirmezsen o çocuk ne yapar? Der ki benim babam yalan konuşur. Annem yalan konuşur. İşte yakınım neyse büyük herhangi yakını kim olursa olsun yalan konuştu, beni kandırdı. Bu sefer o çocuğun kafasında bir yalan şeyin mübah olduğu şeyi izlenimini orada bırakır. Evet. 365. hadiste Esma binti Umeys veya binti Yazid radiyallahu anhudan Aişe radiyallahu anhuyu düğün için hazırlarken onunla arkadaşlık ettim. Yanında bir kadın ile beraber onu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına soktum dedi. Dedi ki Vallahi onun yanında bir bardak sütten başka yemek bulamadık. Sonra onu Ayşe'ye verdim. Dedi ki cariye onu içmekten çekindi. Ben de dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sellem'in elinden aldığım şeyi geri çevirme. Dedi ki dedi ki onu çekinerek aldım ve içtim. Sonra buyurdu ki arkadaşına da ver. O da canım istemiyor dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, açlık ile yalanı bir araya getirme. Açsın ama yalan konuşursun. Açlık ile yalanı bir araya getirme. Ey Allah'ın Resulü, birimizin canı istediği şeyi hakkında canım çekmiyor demesi yalanda mı sayılıyor buyurdu ki, şüphesiz ki yalan, yalan olarak yazılır. Yalancık da küçük yalan olarak yazılır. Ya... 366. hadiste Abdurrahman bin Seleme adiyyallah anhu'dan Müslüman olduğumdan beri yalan söylemedim. Ancak birisi beni yemeğine çağırdığı zaman canım istemiyor dedim. Bunun yalan olarak yazılmasından korkarım. Ya 367. hadis İsmail bin Abdullah el Mahzumiden Abdurmelik bin Mervan bana oğullarına ölecek olsam bile yalan söylemekten sakınmamı emretti. Oğullarına ölecek olsam bile yalan söylemekten sakınmamı emretti. Yalan bütün dinlerde haramdır. Hiçbir din yalanı güzel karşılamamış. Ta Adam Aleyhisselam'dan bugüne kadar hiçbir peygamberin şeriatında yalan mübah sayılmamıştır. Hep günah sayılmıştır, hep haram sayılmıştır. 368. hadiste el Macişi'den Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu ile Velid bin Abdülmelik bir mesele hakkında konuşuyorlardı. Velid yalan söyledin dedi Ömer radıyallahu an Yalanın söyleyen kimse için itibarından bir leke olduğunu öğrendiğimden beri yalan söylemedim. Mesela yalan konuşan bir insan hiçbir toplumda değeri kalmaz. Mesela toplumda eğer bir güvenli biri ise o güveni yalan konuştuğundan ötürü o güveni de yitirir. Evet. 369 Davud el Atar'dan Horasan'dan dönen bir kafileye Kuteybe bin Müslim Bekir bin Maiz ve onun bir arkadaşıyla beraberdim. Arkadaşı ona Ey Ebu Bekir, Ey Bekir hiç yalan söyledin mi dedi o onu susturdu sonra yine ey Bekir hiç yalan söyledin mi dedi yine susturdu sonra tekrar ey Bekir yalan söyledin mi diye sordu yine onu susturdu Hamamu Ömer veya Hamamu Ayın denilen Ayun denilen yere gelinceye kadar böyle devam etti Ey Bekir hiç yalan söyledin mi diye tekrar sorunca dedi ki üstüme çok geldin ben sadece bir kere yalan söyledim. O da şöyle oldu. Kuteybe bin Müslim bizlerden silahlı olanları askere alıyordu. Ben bir mızrak ödünç almıştım. Ona uğradığım zaman ey Bekir bu silah senin mi dedi. Ben de evet dedim. Halbuki mızrak benim değildi. Evet. Ya, Evet burada kalıyoruz. 370. hadis. Evet, tevhid konusundaki konuya geliyoruz. <gülüyor> Fıtratın Allah'ın birliğine delalet edişi. Fıtri, aklı, aklı ve tarihi delillerin hepsi ilahın bir tek olduğuna delalet etmektedir. İnsan herhangi bir müdahale ve yönlendirme olmaksızın fıtrat ve yaratılışı üzerine bırakıldığında kendisinin insanüstü, doğaüstü yüce bir güce yöneldiğini görür, isteyerek ve korkarak ona da bulunur. Özellikle boğazına kadar battığında nefes alması zorlaştığında, acı durumlarla yüz yüze geldiğinde insanlar yardım elini çektiklerinde işte o zaman vehim, cehalet, Hava ve çevre etkisiyle kendisine yöneldiği insan, hayvan, bitki ya da cansız, sahte tanrılardan uzaklaşır, ihlasla Rabbine döner. Bu durum batmak üzere olan gemi yolcularının kıssasına benzer. Kur'an şöyle buyurur, bulunduğunuz gemi içindekileri güzel bir rüzgarla götürürken yolcular neşelenirler bir fırtına. Çıkıp da onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları anda ise Allah'ın dinine sarılarak bizi bu tehlikeden kurtarsın andolsun ki şükredenlerden oluruz diye ona yalvarırlar. Yunus suresi ayet 20 Bu örneği Allah'ın varlığına delil olması nedeniyle zikrettik. Bu aynı zamanda onun birliğine de delildir. Şüphesiz insan dış etkilerden soyutlandığında, özüne döndüğünde, zorluk ve darlık anında puta dua etmez. Tersine Allah'ın müşriklerin psikolojik yapısını belirtirken dediği gibi, tek olan kendisinin ve her şeyin Rabbi olan Allah'a yönelir, dini ihlasla ona tahsis ederek dua ettiler. Evet, bunu da burada kalıyoruz, akli delillerle ilgili. Gelecek dersimiz akli deliller Bu konunun akli deliller Ve nakli deliller Artık ne kadar işleyebilirsek Şimdi Fıkıhta da ana çizgileriyle İslam fıkıhı Da efendim 129. maddenin birinci kitap 7. bölümün Arapça metninde kalmıştık. 7. fasılda kalmıştık. وَالَّذ۪ي يُوْجِبُ الْغُسْرَ سِتَّتُ اَشْيَاءَ ثَلَاسَتُ ثَلَاسَتٌ تَشْتَرِكُ ف۪يهَا ف۪يهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَهِيَا الْإِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَاِنْزَالُ الْمَنِيِّ وَالْمَوْتُ ve üçte üçte üçte üçte üçte üçte üçte üçte üçte Evet yapacağımız dersin Arapça metni bu Kelime üçte gelince üçte Efendim maddenin üçte kitap 7 bölümün kelime manası 7 üçte üçte üçte üçte Nedir? Yücibu gerektirir. Yani vacip kılar. Neyi vacip kılar? El gusle, guslu vacip kılar. Kaç şeyle vacip kılar? tu altı, eşya eşeylerle. Altı şeyle guslu gerektiren haller olur. Nedir bu altı şey? Selasetun teşteriku fîhâ. Selasetun o altı şeyden üçü, teşteriku, müşterek olur. Neden? fiha, o altı şeyden, o altı şarttan kimin için efendim, müşterek olur? erricalu erkekler için nisa'u kadınlar için yani üç tanesi erkekler ve kadınlar arasında müşterektir Vahiye o müşterek olanlar nedir? İltika'u girdirir El-Hıtaneyni hitanın birleşmesi Yani cinsel temas İki ve inzalul Meniyyi ve inzalu inmesi El-Meniyyi meninin çıkması Bu yine erkek ve Kadın arasında ortaktır Üçüncüsü vel-Mewtu Ölüm bu yine erkek ve Kadın arasında ortaktır Her ölen erkek her ölen Kadın ne yapılır? Guslu alınır setu geride ne kaldı? Üç tane kaldı. ve setu şimdi kelime manasında durum iyi anlaşılmıyor. Toplu manasında inşallah bunu güzel açıklayacağız. ve setu bu altı şeyden üç tanesi, bu üçü erkek ve kadın arasında müşterekti. Üç tanesi de yachtsu hususi olur. Kime biha kadınlara, o kadınlara yani. Nisa'u kadınlara Yani o geri kalan 3 tanesi de Nedir? Kadınlara mahsus Guslu gerektiren haller olur Vahiy'e o hususi Olanlar nedir? El haydu hayızdır Kadının efendim aybaşı hali Daha Vennifasu nifastır Daha vilâdetu, efendim Nifas Yani hayızdan olmayan Damardan gelen bir kan Vel vilâdetu Efendim bile doğum Bu üç halde Kadın için Efendim Guslu gerektiren Bu hususi Üç halde Biri Hayız Diğeri nifaz Diğer üçüncüsü ise Efendim Doğumdur Madde 131 Birinci kitap Yedinci bölümün Toplu manası Madde 132 guslu hükmü Madde 133 Guslu gerektiren Haller Madde 134 erkek ve kadın arasında müşterek gusül halleri. Kadın ve erkek için guslu gerektiren haller altı tanedir. Guslu gerektiren haller altı tanedir. Bunlardan üçü erkek ve kadın arasında müşterektir. Bir, iki hitanın yani tenasül uzuvlarının girdirilmesiyle meydana gelen cinsel birleşme. Bu bir. İki Meninin inmesi yani gelmesi çıkması. Üç ölüm bu üçü de erkek ve kadın arasında müşterektir. Bu üç şekilde kadın da erkek de gusletmesi gerekir. Diğer kalan üçü de yalnız kadınlara mahsustur. Sırasıyla şöyledir. Madde 135. Kadınlara mahsus guslu gerektiren haller. Kadınlara mahsus kuslu gerektiren haller 3 tanedir. 1. Hayız kadınların ay hali. 2. Nifas doğumdan sonra gelen kan veya hastalık kanı. 3. Doğum yani doğum müddeti içinde gelen kan. Efendim bunların asır bakalım. Evet. Mezheplere göre guslu gerektiren haller özetle şöyledir. Hanefilere göre erkek veya dişi olsun guslu gerektiren yedi sebep vardır. Hanefilere göre yedi sebep vardır. Biz metninde ne okuduk? Altı sebep. Bu sebepler Malikilere göre dört tanedir. Şafiilere göre beş, Hanbelilere göre ise altı tanedir. Sırasıyla, özetle şöyledir. Hanefilere göre 1. Meninin şehvetle dışarı çıkması guslu gerektirebilmesi için. 2. Haşefenin veya onun kesildiği kadar bir miktarın canlı bir insanın iki yoldan birisine girmesi. 3 Ölmüş bir kadını, kadın veya hayvan ile ilişkide bulunmak suretiyle meninin çıkması. 4 Uyumadan önce erkeklik organı sertleşmiş değilse uykudan sonra ince bir su, bir suyun bulunması. Beş, sarhoşluktan veya baygınlıktan kendisine gelip ayıldıktan sonra meni zannettiği bir ıslaklığın bulunması. Sarhoş olmuş veya bayılmış, ayıldıktan sonra baktı ki zekerine, kadın veya işte neyse, fercine, efendim kendisinde bir ıslak, ıslaklık gördü. Gördüğü ıslaklığı efendim meni zannetti. Bu, bu durumda da yine guslu gerektirir. Altı hayız, yedi nifas. Ondan sonra hanefiler bunlara ölenin gusledilmesine kifayeten farzdır. Hükmünü eklemişlerdir. Ayrıca hanefiler yine şöyle demişlerdir. On şey vardır ki bunlardan dolayı gusledilmez. Bir mezi, iki vedi, üç Ebu Hanife'nin ıslaklık olmaksızın doğum 4 İbni Abidin'in açıkladığı üzere esah olan ihtiyaten bu şekilde doğum yapanın gusletmesidir. 5 Esah olan açıkladığı üzere esah olan görüşe göre lezzet almayı engelleyen bir beze sarılı olarak erkeklik organının sokması. 6- Hüküne Yani iğne şırınga vurmak 7- İki yoldan herhangi birisine parmak veya ona benzer bir şeyin sokulması 8- Hayvan ile boşalma olmaksızın ilişki kurulması 9- Ölmüş bir kadın ile boşalma olmaksızın ilişki kurulması 10- Bekareti bozulmaksızın, boşalma olmaksızın bakire bir kıza temas edilmesi. Yani dokunma halleri bunlar. Bu Hanefilere göre efendim e, efendim guslu gerektiren, gerektirmeyen bazı haller idi. Malekilere göre ise guslu gerektiren haller bir meninin çıkması. iki haşefenin girmesi. Üç hayız Dört nifas, şafiilere göre guslu gerektiren haller, bir ölüm, iki hayız, üç nifas, dört sahih oran görüşe göre ıslaklık olmaksızın doğum, beş haşefenin veya onun kadar bir miktarı ferce girmesi mutat olan veya olmayan bir yolla meninin çıkması, hanbelilere göre guslu gerektiren haller, bir Meninin çıkması, iki inzal olmasa dahi, erkek ve kadının sünnet yerlerinin kavuşması, ki buna iltikaül hitanein deniliyor, üç hayız dört nifas lahusalık yani, beş şehit olmayan Müslümanın ölümü, altı mürtet veya mümeyiz dahi olsa, kafirin İslam'a girmesi, bu konu. İslam fıkhı ansiklopedisi cilt bir sayfa 268 ile 275 sayfeleri arasında bulmanız mümkündür. Dikkat edilecek olursa guslu gerektiren iki husus mesele aybaşı veya cünüplük yahut da sünnet yerlerinin kavuşması ile boşalma bir arada bulunursa bir tek gusul yeterlidir. Diğer taraftan cumhura göre guslun niyeti abdestin niyeti yerine de geçmektedir. Ancak aksi Böyle değil Böyle yani abdeste niyet guslu için de Geçerlidir Geçerli değildir Yani mesela Gusul gusulde Efendim gusul boy abdesti Büyük abdest sayıldığı için Efendim ona Yani o niye, gusul niyeti alındığında Abdest alınmış gibi sayılır Ama efendim Abdest alındığında gusul alınmış Sayılmaz Evet Hanbeliler ise abdest niyetinin bulunması kaçınılmaz, kabul etmektedir. Burada da yine İslam Fıkıhı Ansiklopedisi cilt bir sayfa 275. Madde 136 1. Kitap 7. Bölümün Delilleri Guslun delilleri 137 madde 138 hitanın girdirilmesiyle ilgili deliller. Ebu Hureyre radıyallahu teala Anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek kadının dört şubesi yani afınıza sığınıyorum bacakları arasına oturup da sonra kadına meşakkat ulaştırdığı cinsel temasta bulunup da kadını yorduğu zaman her ikisine de yani kadına da erkeğe de yıkanmak vacip olur. Diğer bir rivayette ise Aişe radıyallahu anha anamızdan erkeğin sünnet yeri kadının sünnet yerine dokunursa hem erkeğe hem kadına gusul vacip olur. Bu okumuş olduğum birinci efendim hadis Buhari'de Müslim'de Beyhakide Efendim Bülugul Meram'da bunların tamamından geçiyor. Ben onun ciltlerinin sayfalarını okumuyorum zaman kaybolmasın diye. Efendim şeyde de bu son okudum hadiste mislim 349. hadiste geçiyor. Madde 139 meninin gelmesiyle ilgili deliller. Hazreti Aişe anamızdan radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde çamaşırında ıslaklık bulunmayan, bulamayan kişinin durumu soruldu. Efendimiz gusleder. Yani gusletsin buyurdular. İhtilam olduğunu gören fakat ıslaklık bulunmayan kişinin durumu soruldu. Ona gusül gerekmez buyurdu. Ümmü Süleym bunu gören kadına da gusül icap eder mi diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam evet çünkü kadınlar erkeklerin benzeridir buyurdu. Bu hadis de Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Müsned'in Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve Darimi'de geçer. Evet. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Urve radıyallahu anhudan Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den haber verdi. O da şöyle demiştir. Ebu Talha'nın karısı Ümmü Süleym Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi de Ya Resulullah şüphesiz Allah'tan Allah haktan haya etmez bir kadın ihtilam olduğu zaman gusletmesi icap eder mi diye sordu. Resulullah suyu gördüğünde evet cevabını verdi. Suyu gördüğünde evet cevabını verdi bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Başka bir hadiste Ebu Said el-Hudri radiyallahu an dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su yani cinsel münasebetten dolayı gusletmek, sudan meninin çıkmasından dolayı su yani su gerekir. Yani kısa bir ifadeyle sudan su gerekir. Sudan sudaki gaye cinsel temastan çı dolayı çıkan meni, efendim, sudaki, su, sudaki durumda gusletmektir yani. Sudan su çıkar. Evet. Bu hadisi de Müslüm, Buluğul Meram, efendim, Nesait, Darimi, Müslü'de Ahmed Ahmet bin Hanbel bu kitaplar, efendim, bu hadise yer vermişlerdir. Kadın veya erkeğin ölümüyle madde 140 ölümü ölümüyle ilgili Guslu gereker, gerektiren ve delilleri. Ümm-i Atiye radıyallahu teala Anhu'dan demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kızı vefat ettiği sırada yanımıza geldi. Onu su ile sidir ile üç defa yahut beş defa hatta görürseniz daha fazla yıkayınız. Sonunda kafur yahut bir parça kafur da katın. Kafur bir çeşit, efendim koku saçan, efendim şey cenazelerin yıkandıktan sonra yanlarına koyulan bir koku çeşitlerinden bir çeşittir. Yıkamayı bitirdiğinizde bana bildirin buyurdu. Yıkama işi bitirdiğimizi kendisine haber verdik, bize kendi peştemalini verdi, bunu ona iç gömleği yapın buyurdu. Bu kefenleme ile ilgili, yıkanma ile ilgili hadistir. Bunu sunen Ebu Davud efendim cenazes bölümünde bunu efendim rivayet etmiştir. Bu ölümden ötürü yıkanmak kadın ve erkek için aynıdır. Ölüyü yıkamak diriler üzerine farz kifayedir. Bu delilde dört mezhebin fıkıhı ve ayrıca el muhezep fi şafi'i fıkında da bu efendim kaynak geçmiştir. Müslüman öldüğü zaman yıkanması icma en vaciptir. Bir Müslümanın Öldüğü zaman yıkanması icmaen yani icma ile vaciptir. Bu delilleri üç maddede, madde altında verebiliriz. Bu icmaen vaciptir. Efendim paragrafı fıkhı sünnede geçer. Evet. Nedir bu üç madde? Bir hitanın birleşmesi. iki meninin gelmesi. Üç ölünün yıkanması bu üçü erkek ve kadın arasında müşterektir. Zaten Metin'de de öyle okumuştuk. Gelecek olan diğer üç tanesi de kadınlara mahsustur. Bundan sonra onların delillerini de maddeler halinde vermeye çalışacağız inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Evet. Konuyu bitiriyoruz inşallah. Bir dahaki dersimiz başka konuda başlayacak. İznilâhi Rahman. Madde 141. Yalnızca kadınlara guslu gerektiren hayzın delilleri. Haizin delili nasıldır bakalım. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sana kadınların aybaşı hali hakkında soruyorlar. De ki o hal bir eziyettir. Kadınların aybaşı yani haiz halindeyken onlara yaklaşmayın temizleninceye kadar bekleyin. Temizlediklerinde Allah'ın size emrettiği yoldan önden onlara varın. Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri sever ve çok temizlenenleri de sever. Bu ayeti kerime Bakara suresi 222. Hadisteki delilleri ise şöyledir. Hz. Ayşe radıyallahu anha anamızdan rivayet edilen şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayızlı bulunduğun günlerde namazı terk et. Hayız kanı kesildikten sonra yıkan ve namaz kıl. Bunu bu hadisin kaynağı da Buhari Müslim bunu efendim rivayet etmişlerdir. Madde 142. Yalnızca kadınlara guslu gerektiren nifasın delilleri. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kadınlar aybaşı halindeyken onlara yaklaşmayın şüphe temizleninceye kadar bekleyin. Temizlediklerinde Allah'ın size emrettiği yolda onlara varın. Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri de sever. Hadisteki bu ayeti kerime bir geçen önceki ayetin aynısı 222. Hadisteki delili ise şöyledir. Hazreti Ayşe radiyallahu ana anamız demiştir ki Fatma binti Ebi Ubeyş radiyallahu teala anna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulullah Ben istihazalı Hastalıktan dolayı istihazalıyım Benden sürekli kan gelen bir kadınım Hiç temizlenemiyorum ve temizlenmediğim için namaz namazı terk edeyim mi? Diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır Bu hayız kanı değil Bir hastalıktan dolayı gelen bir damar kanıdır Hayız günleri gelince namazı bırak, hayız müddeti bitince kanını yıka ve gusledip namazını kıl buyurdu. Bu hadis ise bunu Ebu Davud efendim, Buhari, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Darimi bunu efendim rivayet etmişlerdir. Onların babalarını falan yıkamıyorum zaman kaybolmasın diye. Onları okumuyorum. Çünkü o okuma baya bir zaman alıyor. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyledir. Fatma binti Ebi Hubey Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ey Allah'ın Resulü! Ben devamlı istiaza kanı görüyorum. Namazı terk edeyim mi? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Hayır terk etme. O hayız kanı değil, hastalık kanıdır. Hayız gördüğün zaman namazı terk et. Kesildiği zaman da onun vaktini takdir et. Yani vaktini belirle. Ne zaman hayız görürsen, kaç gün görüyorsan o vakitleri ve zamanı bil. Ona göre hareket et. Sonra kanı yıka ve namazını kır. Bu hadiste Buhari, Müslim hayız bölümünde rivayet etmiştir. Nifas da bir nevi hayza benzediği için delilleri de hayız aybaşı kanı, kanıdır. Nifas ise doğumdan gelen bir çeşit kandır. Şu hadis-i şerif buna delildir. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edilmiş ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir aba içinde yatmış haldeydim. Derken haiz oldum. Yavaşça sıyrıldım ve haiz elbisemi alıp giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nifaslandın mı yani adetin mi geldi? Haiz mi oldun diye sordu. Ben de evet dedim. Bu hadis ise, Buhari bunu rivayet etmiştir. Yalnızca kadınlara guslu gerektiren doğumun halleriyle ilgili delili okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eftaslılardan alınan esirler konusunda şöyle buyurdu. Hamile hiçbir kadın ile doğum yapıncaya kadar ilişki kurulmaz. Hamile olmayan ile de hayız oluncaya kadar ilişki kurulmasın. Bu hadisi İmam Ahmed Ebu Davud Davud'tan rivayet etmişler. Yine İslam fıkhı ansiklopedisinde bu hadis geçmiştir. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Ümmü Seleme radıyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Lahusa kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde 40 gün 40 gece beklerlerdi. Bunun delili ise İslam fıkıhı ansiklopedisi ve fıkıh de geçiyor. Buradaki doğum da hayız gibidir. guslu gerektirir. Kadın doğumu yaptıktan sonra gusül alması lazımdır. Bu da El-Mühezzep Cilt 1 sayfa 63 kitabından geçer. Bundan sonra konuyla ilgili fıkıh kitaplardaki yerlerini göstermeye çalışacağız. İnşallah Ya Rabbi Hakkı hak olarak bize göster ve ona tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl olarak göster ondan uzaklaşmayı, yermeyi nasip eyle. Dilimizle anlattıklarımızı ve kalemimizle yazdıklarımızı, o dili anlattıklarını yaşayan o yazıları da onunla amel etmeyi bize nasip eyle. Konuştuklarımızda ve yazdıklarımızda amellerimizi çeliştirme Ya Rabbi. Göz açıp yumuncaya kadar bizi bize bırakma. Üzerimizdeki gerçekliği ve tembelliği kaldır. Kalbimizde kin, garaz, kibir, haset ve riya duygularını sil, süpür. Onun yerine iman ve ameli salih, salih amel işlemeyi nasip eyle. Yaşadığımızın her anını seninle beraber olmayı, her an seni hatırımızda hatırımızda tutmayı bize nasip eyle. Amin. Bize kendimizi insanlara sevdirmeyi değil, seni ve Resulünü sevdirmeyi bize nasip eyle. Ya Erhamer amin. Burada da efendim Kaynaklar çok var bu konuyla ilgili Bu kaynaklar çok olduğundan Ötürü bunları okumayacağım ee, Allah nasip ederse Yeri gelince başka e, İcap ettiği yerde okuruz Efendim şuradan Konuyu bitiriyorum inşallah Saatımızda Doldu dolacak Şimdi bu konu bitiyor Allah nasip ederse Madde 144 Birinci kitap 7. bölümün Soruları ve Cevapları Şimdi geldiğimiz konunun başında gus, Guslu hükmü soru 28 Guslu gerektiren haller kaç tanedir? Cevap 28 Guslu gerektiren haller altı tanedir. Bir iki hitanın girdirilmesiyle ilgili meydana gelen cinsel birleşme, iki meninin gelmesi, üç ölüm. Bunların üçü kadın ve erkek arasında müşterektirler Diğer üç tanesi ise yalnız kadınlara mahsustur. Bir, hayız. iki nifas doğumdan sonra gelen kan. Üç, doğum. Evet. Hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutafifin Suresi Ayet 26. Evet, burada konu ile ilgili kafamızda takılan soracağımız sorular var Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in nebiyyül ümmiyyi ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdu lillahi rabbil alemin el fatiha ma'a selamat. Ar-Rahman. Gelecek dersimiz efendim fıkıhta 145. maddede 1. kitap 8. bölümün Arapça metni. O gelecek inşallah. burada böyle bilelim.